Evet bugünkü sorumuzda müziğini çokça duyduğumuz tasavvuf idi. Tasavvufun asıl manası nedir hocam? Evet tasavvuf müziği dergah müziği yahut dervişlerin zikirleri günümüzde artık söylenir hale geldi. Güzel yani sözler güzel. Cenab-ı Hakk'ı zikir amacı taşıyan, insanlara ruh veren müzik elbette dinlenebilir, ondan istifade edilebilir. Yeter ki çığırından çıkarılmasın. Çığrından çıkarma nasıl olur? Ortam anormaldir. Siz onu bir... Müsait olmayan ortamda beyan edersiniz, oyun havasına çevirirsiniz vesaire. Bunlar e, o müziğin ruhuna çok fazla uymaz. Onlar aslında e, tasavvuf hanelerde, dergahlarda zikir amacıyla yani e, Cenab-ı Hakk'a biraz daha yakın olmayı temin etmek amacıyla söylenen sözler olarak yer alır. Şimdi tasavvuf nedir? Aslında tasavvufun konusu kalptir. Kalbi konu alır. E, peki hocam başka bir şeyler meşgul olmaz mı? E, tasavvufta e, ahlak güzelliği, ruh olgunluğu, ayrıca e, kalp temizliği esastır. Bunu kendisine konu alan bir disiplin olarak biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de, hadisi şeriflerde tasavvuf kelimesi geçmez. Peki bu nereden çıkmış? Yani tasavvuf niye denmiş daha sonra? Sebep şöyledir. Sahabe-i kiramın yaşadığı hayat, Allah Resulü'nün yaşadığı hayat ne olarak anlatılmış ilk dönemlerde? Mesela rikak, rikkat, ayrıca takva <gülüyor> ve benzeri ifadelerle dile getirilmiş sahabe-i kiramın ahlaki güzellikleri, ibadetlerdeki olgunlukları ve ibadete düşkünlükleri değişik kelimelerle ifade ediliyor. Bu Hicri 1 ve 2. yüzyıllarda bu ifadeler geçiyor. Hicri 3. yıldan 3. yüzyıldan itibaren tasavvuf kelimesi, sufilik, sufiye ifadeleri kitaplarda yer almaya başlıyor. Bu Bunların gayesi aslında ahiret hayatını, dünya hayatını tercih. Maneviyatı maddi hayata tercih etmeye yönelik bir disiplindir. E, tasavvufta e, sevgi esası vardır. Yani mesela biz ibadetin için yaparız. Bazı insanlar cennete kavuşmak için yaparlar. Evet. Bazı insanlar cehennemden uzak kalmak için yaparlar. Yani... Onlar caiz midir? Evet. Her birinin kendine göre bir derecesi vardır. Sufiler ise Cenabı Hakk'ı sevdikleri için onun rızasını kazanmak amacıyla ibadet yaparlar. Ha netice Yusuf'un dediği gibi, e, Yunus Emre'nin dediği gibi mesela e, isteyene versen anı der. Yani cennet cennet dedikleri diye ifade ettiği. Şiirinde böyle söylüyor. Bana seni gerek seni. Bu ifade nereye dayanıyor? Yani tasavvufta Allah'ın rızasını kazanmak esastır. Ha Cenab-ı Hak cennetine kor, başka bir muamele yapar o kendi takdiridir der. Yani Cenab-ı Hakk'ı sevdirerek ona ibadetten haz aldırmaya yönelik bir disiplin olarak biliyoruz biz tasavvufu. Kendine has yöntemleri var. E, tarihi gelişimi de söz konusu yani mesela başlangıcı dört halife başta olmak üzere mesela aşiremi ve şereden e, kişiler mesela Selman-ı Farisi Hazretleri e, Efendim Muaz bin Cebel Abdullah bin Ömer'in hayatı e, züht hayatıdır yani onlar e, yönetime talip olmamışlar mesela Valilik gibi bir takım şeyler eğer verilmese gitmişler ama tercihleri hep ibadetten yana olmuş. Yani dünyaya çok fazla meyletmemişler. Onları takip eden mesela Veysel Karani, Hasan Basri Hazretleri bu yolu devam ettirmiş. Şimdi 3. yüzyıldan itibaren artık isimlerini duyduğumuz işte Şazeli Tarikatı, efendim ne var? Kadirilik var, başka neler var? Diğer bildiğimiz tasavvuf kolları oluşmaya başlamış. Yani bir disiplin haline gelmiş, bir tasavvufta uyulması gereken adab esaslar ortaya konmuş. O halde tasavvuftan bileceğimiz şey şudur, sahabe-i kiramın yaşadığı züht hayatını hayatına örnek almaya çalışan, ahiret hayatını her zaman dünya hayatından üstün tutan, maneviyatı maddiyattan üstün tutan, e, ibadet hazzı ve zevkini daha çok e, almaya, daha çok ibadet etmeye yönelik çalışan bir anlayış, bir zihniyet olarak günümüze kadar intikal etmiş. Tasavvuf böyledir ancak tarikatlar noktasında e, zaman zaman sıkıntılar olmuştur. E, tasavvuf Ehl-i Sünnet geleneğinden gelmektedir. Yani başlangıcı itibariyle Ehl-i Sünnet'e hastır ve o gelenekten günümüze kadar devam etmektedir. Ancak e, zaman zaman e, tarikat ismi altında aslında hiç alakaları olmadığı halde insanlar yanlış yola sevk eden, Kur'an ve sünnetin dışındaki yaşayışı tasavvuf olarak sunmaya çalışan bazı tarikatlar zaman zaman ortaya çıkabiliyor. Bunlara Maalesef. dikkat etmek lazım. Tasavvufta prensip Kur'an ve sünnet esasına göre hareket etmektir. Hatta öyle ki mekruhlar da dahil olmak üzere Allahu Teala'nın yasakladığı, Resulullah Aleyhisselam'ın hoş görmediği bütün durumlardan uzak kalarak yaşamaktır tasavvuf. Yani siz haramdan zaten iştinab edeceksiniz ancak mekruh olan şeylerden de uzak kaldığınız takdirde bu düşünceniz sufice bir yaklaşım oluyor. E o noktada günümüz tarikatlarını değerlendirmek lazım. E, kimin Kur'an ve sünnet istikametinde hareket ettiğini anlamak noktasında bu bizim için önemli bir işaret olacaktır. Evet.